Şems Suresi Bismillahirrahmanirrahim Güneşe ve onun aydınlığına andolsun Onu izlediğinde aya andolsun Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun Onu bürüdüğünde geceye andolsun Göğe ve onu bina edene andolsun